Hazreti cafer Sadık radıyallahu anh'ın duası Allah'ım, beni mümin olarak yaşat ve şehit olarak öldür. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, ey gökleri ve yeri yoktan yaratan, gizliyi ve görüleni bilen, rahman, rahim, diri, her daim işte olan, hesaba çeken, çok ihsan eden, Büyüklük ve ikram Sahibi Varlıkların kalpleri senin elinde, dizginleri sendedir. Onların gönüllerine hayrı sen ekersin. dilidiğinde onların kalplerinden şerri Allah'ım, senden, çirkin gördüğün her şeyi kalbimden silmeni istiyorum ve kalbime senin saygını vermeni istiyorum. Marifetini, büyüklüğünü, katındakilere rağbeti, Güven ve afiyeti kalbime yerleştir. Katından rahmet ve bereketle bize şefkat et. Bize doğruyu ve hikmeti ilham et. Allah'ım, senden korkanların ilmini, alçak gönüllülerin sana yönelişini, tam inanç sahibi müminlerin ihlasını, sabırlıların şükrünü, sıddıkların tövbesini istiyoruz. Allah'ım, arşının rükunlarını dolduran zatının nuru hürmetine, Senden seni bildiren ilimle kalbimi doldurmanı istiyorum. Ta ki seni hakkıyla bilinmen gerektiği şekilde bileyim. Allah'ın rahmeti Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun ailesinin ve arkadaşlarının hepsinin üzerine olsun.